3. Temhid Müminin tövbesi ne zamana kadar kabuldür? Her şeyin bir vakti olup, vakti geçince o da geçmiş olduğu gibi, muhakkak tövbenin de zamanı vardır. Zamanı tamam olunca o da geçmiş olur. Tövbenin zamanı, ruh gargarayı geçmeyinceye kadardır. Gargarayı geçince, kafirin imanı kabul olmadığı gibi, Müminin tövbesi de makbul değildir. Hadisi şerifte inna Allahu yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughar Muhakkak Allah Teala kulun tövbesini ruhu gargaradan geçmediği müddetçe kabul eder. Buyrulmaktadır. Vaktaki can boğazına varınca ne kafirin imanı ne de müminin tövbesi kabul değildir. Ayeti kerimede de وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً. Onlardan biri, kötülükleri işlemekte oldukları halde kendisine ölüm geldiği zaman ben şimdi tövbe ettim diyenlere. Bir de küfür üzere devam ettikleri halde ölenlere tövbe yoktur. Onların hakkı öyledir. İşte biz onlar için pek acıklı bir azap hazırlamışızdır.'' buyrulmuştur. Şeyhzade der ki, ''Ölümün yakın olması tövbeye mani değildir.'' Lakin yukarıdaki ayet delil olmuştur ki, haleti nezide, ölümü gözü ile müşahede ederken tövbe faide vermez. Çünkü o zaman, İman ve tövbesi, ittirari, eşit, ister istemez haletidir. Halbuki tövbe ve imanın şartı ihtiyari olmasıdır. Kadı Beydavi Rahimehullah der ki, Cenab-ı Hakk'ın, tövbeyi tehir eden müminlerin tövbesini ve kafirin imanını beraberce zikir buyurmasından hikmet budur ki, imana ve tövbeye gelmeleri ve gelmemeleri aynı seviyededir. Yani kafirlerin imanı, ve asilerin tövbeleri makbul değildir demektir. Ama isyandan sonra ihtiyar haletinde iman ederek Cenab-ı Hakk'ın korkusunu kalbinde yerleştirip ibadete döneyim diyenlere gelince hadis-i şerifte inna Allahu teala yebsutu yedehu billeyli liyetube musiu'n nahari ve yebsutu yedehu bin nahari liyetube musiu'l leyli hatta tad'a'ş şemsu min ve Celle, Gündüz günah işleyene tövbe etmesi için gece elini eşit rahmet kapılarını açar. Gece günah işleyene de gündüz elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya kadar. Ayeti i Kerime'de de وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُوا التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُوَ عَنِ السَّيِّئَاتِ O Allah, kulların tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini de tövbeden sonra bağışlayan ve ne işlerseniz bilendir, buyrulmaktadır. Demek güneş batıdan doğarsa, iman ve tövbesi makbul değildir. Ruh da gırtlağa vardığı vakit, tövbe makbul olmaz. Hülasa Allah Azze ve Celle, يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Tövbe edenleri sever ve günahlardan kendini zikirle temizleyeni sever. Allah, Günahlardan tövbe edeni çok sever ve fakat tövbeden sonra ibadet işleyeni daha ziyade sever demektir.